Ölüm rabıtasının keyfiyeti ve ölmeden evvel ölmenin hakikati. Hadis-i şerifte "Kun fi'd-dünya gariban ev abira sebilin ve min kuburi Ey insan, bu dar dünyada ya tamamen garip ol ya da yoldan geçecek bir yolcu gibi ol. Nefsini de kabir ehlinden hesap et. Diğer bir hadis-i şerifte de "Hasibu qabla en tuhasabe." Kıyamete gidip hesaba hazırlanmadan evvel muhasebeye çekilin buyurulmaktadır. Yani hazır olun ki o gün cenneti kazanasınız. Yani insan ruh ve bedenden mürekptir. Bedenin aslı toprak ve madde, ruhu ise ezeli değil ebedi bir varlıktır. Onun aslı emir ve melekut alemidir. Bedenin kafesine girmiş emir aleminden ayrılmış halen seferdedir. Bu dar dünyada imtihan içinde bulunmaktadır. Beden ve dünya, hepsi ona tıpkı bir kafes gibidir. Bedenin gıdası, madde aleminden olduğu için uykudadır. Muhasebe ve ölüm rabıtasına çekil ki, toprağın gıdasına, mahsulüne nefsin seni çekmesin. Ruh bedene birleştiği an, ruh baba, beden annedir. Nefs annesine benzer kız, Aklı selim yahut kalp babasına benzer oğlan olmak üzere iki çocuk doğmuştur. Akıl ve kalbi selim, dima ve bedeni şu gurbet diyarından babasının vatanı olan asli vatan cennete çeker. Nefs ise beden ve dimağı fani ve zevale mahkum olan anasının vatanına çeker. İkisi devamlı çarpışır. KUN FİD DÜNYA GARIBEN Bu dar dünyada garip ol. Bir garip, gurbet diyarından ne kadar faideleniyorsa, asli vatanına ne gibi hediye alıyorsa, sen de öyle ol demektir. Cismani lezzetlere aldırış etme. Hep uykuda görülen rüyadan ibarettir. Eğer kendini gurbet diyarında bir garip gibi hesap edemesen, bari hiç değilse, Ev'a birasebilin, bir yolcu gibi ol. İhtiyacından fazlasına meyletme. Meylini ölümü hatırlamakla kır, nefsini korkunun ateşinde kavur. Umum gayri meşruda ölü ver. Ölü elini uzatamadığı gibi, bakışlarını çeviremediği gibi, sen de harama karşı ölü gibi ol. Önce bu hal hayalidir, sonra hakikidir. Bu rabıtan hakikate dönüştüğü an, lafzın içinde manayı, narın içinde nuru, şu gurbet diyarı dünyada ahiret aleminin haritasını, hatta hakikatini iki kaşların arasında olan basiretle görürsün. O zaman şu muvakkat lezzetlerden başka lezzetlerin aşkı, kemiyetten keyfiyete geçer. Göğsünde sevgi ve aşk çeşmesi açılır. Hiç aklına gelmeyen ve gözünün görmediği, kalbinin hissetmediği lezzetler tezahür eder. Umum meşrularda. Mesela nikahla buluşmada ve benzeri cismani lezzetlerden daha üstün ruhani lezzetleri cismaniyette tadarsın. En tok, en aç, ihtiyar ve genç halinde bir olursun. Daha doğrusu pir olursun. Bu hikmete binaendir ki, kainatın efendisi gençliğinde yani peygamber olmadan evvel bir dul kadınla iktifa etti. Nübüvvet ve risaletin tekamülünden sonra nuraniyeti galip olduğundan bir genç erkeğin beşeriyetinden üstün 9 en kuvvetli gencin kuvvetinde bulundu. 62 yaşında iken bir gecede zorluksuz 9 kere odalarını dolaştı. Beşeriyetten ruhu ayrılmayanın enbiya ve evliyadaki beşeri zevklerden haberi yoktur. Bundan ibret almaz isen bari hiç değilse Pervaneden bir ibret al. Ateşin içinde nurum müşahede ettiği için sessiz olarak kendini yakar. Ateşin içinde hararetini hissetmez. Hissetmek istersen şöyle düşün. İşte ben sekarat halindeyim. Topraktaki asli unsurlar bedenimin içindeki düzlerini çekmektedir. Beden cüzleri bir an evvel ona gitmek ister. Her bir eklem arkadaşından ayrılmakta. Ayrıca Ruh da bedenden ayrılmak ister. Derin nefesle ruh bedenden vedalaşıyor. Acı, sancı bir taraftan, diğer tarafta da en büyük düşmanım sekeratın şiddetinden faidelenerek çeşitli hilelerle imanımı almaya gelmiş. Azrail'in mıknatıs gibi olan pençeleri ruha uzanmış ruhu çekiyor. Bekçiliğini yapıp hizmetini gördüğüm mal, evlat hepsi yanımda hazır. Lakin hiçbirisinin bana faidesi yoktur. Bilakis birer zehirli kurt gibi dertleri bana hücum etmekte. Hepsine teker teker, fert fert yalvarıyorum. birisi beni kurtaramaz. Hatta can ayrıldıktan sonra bir an evvel beni kabre götürüp kabir çukuruna koyarlar. Akibet bu ise peşin onları kalbimden çıkarırım. Ancak burada faide benim şeyhimin himmetidir. Şeyhimin ruhaniyeti benim başımda oturmuş. Bakışları ile beni teselli eder. Şeytan ruhaniyetinden kaçtı. Kalbim de onun sevgi ve himmetine kabiliyetlidir. Diye kalp gözü ile mürit başındaki şeyhine yalvarır. Medet ey yol arkadaşım, ey benim mürşidim, ey hazır olan ruhaniyet, benden ayrılma. O anda şeyhim himmet etti. Kelime-i demekle, Hazreti Azrail canımı aldı. Beden, mal, evlat ve bütün taallukat gurbet diyarında. Bir ben amelimle ve şeyhimin ruhaniyetiyle baş başa kaldım. İşte cenazemi soydular. Umum avretim dışarıda yıkadılar. Avretimi örttüler. Bedeni örttüler. Ama ruhumun avreti apaçıkta. Ey benim ruhum olan şeyhimin ruhaniyeti! istirham ederim. Ruhumun avretini ört, yardım et. Rabbimin huzurunda günahlarımın afuv edilmesine dua et ki, avretim açık olarak değil, örtülü olduğu halde huzuruna layık olayım diye yalvarır. Buradan ehil ve evlat cenazemi musalla taşına koydular. İmam sorar, nasıl bilirsiniz? Aman ey hayır sahipleri, bana dua edin. Cenab-ı Hak'tan mağfiret dileyin. Ey benim şeyhim, himmet et, aleyhimde şahitlik olmasın diye tekrar şeyhine yalvarır. Millet cenazeyi aldılar, kabre götürdüler. Hep ayrılıp gittiler. Şimdi ise Rabbimden başka, şeyhimden başka hiçbir sığınak ve vesile kalmadı. Melekler soruya geldiler. Şeyhim başımda oturmuş, ellerini kaldırmış dua ediyor. Bu biçareyi afuv et. Şimdi ise Rabbimden başka, onun Allah isminden başka sığınak, senet, dayanak kalmadı. Bir taraftan bir gözü şeyh himmet ve dua bekler. Kalbi ise Allah, Allah, Allah der. Yani sekarattan itibaren buraya kadar iki kaşları arasında olan hayal gözü ile şeyhine, sol memenin iki parmak aşağısında olan yüreğin içindeki gözle de Allah, Allah, Şekline bakar. Kalp ağzı Allah, Allah der. İşte hadisi şerifteki emri şerif, kabre haşre girmeden evvel, hasibu qable entuhasebu. Kıyamete gidip, hesaba hazırlanmadan evvel, muhasebeye çekilin. Ölmeden evvel ölün. ve'ud nefseke min ehlil kuburi. Ve nefsini ölülerden say. Emri bundan ibarettir. Ölmeden evvel ölün şeklindeki cümle hadis değildir. Ehli tasavvuf yukarıdaki hadisin manasından çıkarmışlardır.